Kamer Suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sureye ilk ayetinde geçip Dolunay anlamına gelen Kamer adı verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İktarabeti s-sa'atu en şakkal -kamer. Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü. Ve in yu'ridu ve Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler, sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür, derler. Ve ve kullu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 Yayılmış çekirgeler gibi, her tarafı dalga dalga kaplarlar. Muhti'ine iledda'a, yakulul kâfirûne, hâdâ yevmûl Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette, kâfirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik derler.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 وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٌ Biz Nuh'u, Levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. a'yunina O kadri bilinmemiş değerli insana bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu. min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 ''Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?'' fekeyfe <gülüyor> ''At kavmi de peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim? görsünler bakalım.'' اِنَّا Biz onların üstüne o pek talihsiz günde her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik. تَنْزِعُ Öyle ki insanları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 Haydi, var mı düşünen ve ibret alan? Kedzebet semudu bin nudur. Fakalun ebaşaran minna wahiden nettebi'uh. İnnâ idemle fi zalâlin ve sûz. A'ulkiyel zikru aleyhi min beyninâ belhü ve keddâbun eşir.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 biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik. Davar ağılındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular. Yemin olsun, biz... Ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan <gülüyor> Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. İnnâ arselnâ aleyhim hâsiben illâ âle Lut'a Nacceynâhum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 وَلَقَدْ Lut, onları bizim yakalarından tutup, azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar, uyarmalara karşı şüpheye düştüler. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا فَذُوقُوا عَذَابِي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 Ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var? Emmi muntasir. Ne o? Biz tam dayanışma halinde olan muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar? İyi zemul cem'u ve Onların toplu kuvvetleri bozguna vuracak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. ves Daha doğrusu onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır. İnnel mücrimine fi zalâlin ve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 sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Ve kullu şeyin Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Ve kullu ve Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. اِنَّ <gülüyor> الْمُتَّقِينَ Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar. اِنَّ <gülüyor> الْمُتَّقِينَ Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.